Geçtiğimiz haftaki Muhabbet Balı programında Bedir gazası sonrasında e, olan hadiseleri sizlerle beraber konuşmuştuk, işlemiştik. Ve hatta Fatih abi Bedir'le beraber herhalde Peygamber Efendimiz'in gelmesiyle başlayan hakla batılın ayrılma süreci yeni bir merhaleye mi geçiyor? Ya da biraz daha e, Bedir'le beraber ortaya mı çıkıyor öyle de diyebilir miyiz? Evet yani hak haliniz var. Malum. Ee, insanların nura kavuşması artık sönmeyecek ebedi bir nura sıraca münir olan Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşmasıyla yerin göğün bütün alemlerin rahmetiyle kuşatmasıyla bu nur öyle bir zahir oldu ki Allah'ın izniyle bu zuhur ve bu zahir oluş bu mazhariyet dünyada ve ukbada ...artarak devam edecektir... Evet. ...fakat Bedir gazasında... ...hatırlar mısınız... ...geçen haftalarda... ...müşriklerin bile... ...görebileceği bir Melaike-i Kiram... ...ordusundan bahsedildi... ...müşrikler bile gördüler... ...kır atlar üzerinde sarıklı... ...Gökçek yüzlü... ...eski tabirle Dede Korkut... ...hikayelerinden de biraz... E, ...böyle devşirerek söylüyorum... ...Gökçek yüzlü... ...Nur yüzlü... ...efendim... Melekleri müşrikler bile görür halde Şimdi artık Ne diyebilir o halde Yani hakla batılın ayrılması gibi bir tabir kullandınız O güzel bir tabir O zaten fark edilme noktası Bir kere iki cihan serveri efendimizin zuhuru Artık bundan sonra Hiçbir zaman Batıl hakkın üzerine örtemeyecek Hiçbir zaman Hak saklı kalmayacak Peki Bedir'de olan nedir? Bedir'de müminler tarafından da, müşrikler tarafından da, hatta bütün insanlar tarafından da, hatırlayınız yine, Necaşit tarafından bile ne yapılıyor, ortaya konuluyor. E, ehli kitap olan Hristiyanlar, Yahudiler, onlar da evet haber verilen bu zattır diyerek, artık her şeyi görür hale geliyorlar. Yani, bütün insanlık tarafından, Herkes tarafından mümin olsun, kafir olsun, müşrik olsun, ehli kitap olsun veya işte şimdi konumuz devam ediyor münafık olsun. Eyvallah. Artık herkesin kendi grubunu efendim yerini görebileceği ve hakkın ve batılın insanlar tarafından tamamıyla tefrik edilecek, teşhis edilecek bir noktaya gelmesi açısından Bedir çok önemli. Şimdi tabi biz bedre ehemmiyet veriyoruz da Bedir aman önemli ehemmiyetti diyoruz. Böyle bakılmasın. Bu nevi ifadeler hoşumuza gitmiyor bizim. Yani Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle ortaya konulmuş olan gerek vahiy olarak Kelamullah gerekse Ayat-ı Kevniye olarak zuhur eden bütün eşyada vücut bulan eşya olarak karşımıza gelen bütün ayetlerde Muhakkak surette bir hayır, muhakkak surette bir güzellik vardır. Hani Bedir şöyle önemlidir, Bedir böyle ehe, ehemmiyetlidir gibi ifadeleri konuşurken şöyle terakki edilebiliyor karşı taraftan. Ha falanca hoca Bedir'i çok tutuyor. Falancı hoca da Uhud'u çok acayip sever. Gibi bir şey anlaşılmasın. Cenabı Hak ehemmiyetini bize gösterdiği için mühimdir diyoruz. Biz mühim dediğimiz için ehemmiyetli değil. Eyvallah. Allah bu ehemmiyeti verdiği için Tekrar tekrar söylüyoruz. Bedre katılanların ileride zuhur eden hatalarını bile iki cihan serveri Efendimiz onlar hakkında bir şey yapamayız. Allah Ashab-ı affetti. Geçmiş ve gelecek günahlarına diyecek derecede Cenab-ı Hak ehemmiyet vermiştir. E bu ehemmiyet niye veriliyor? Açısından konuşursak bu sözlerimizin belki bir kıymeti harbiyesi belki bu programda bir neşesi, bir şerhi olabilir. Demek ki Bedir öyle bir hal yaşatıyor ki bütün insanlık evet o hak peygamberdir. Evet zuhur etmiştir. Hak budur, batıl budur. Diyecek kadar herkes tarafından aleni olarak gözüküyor. Bu veçesiyle yeni bir tarif de yapmış olalım. Bedir gazası aynı zamanda bir Bedir mucizesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok mucizesi anlatılırken Bedir gazası, belki de Bedir'in mucizesi olarak e, şey yapılması lazımdır, zikredilmesi lazımdır. Belki de bunu ilk defa kullanıyoruz televizyon, radyo programlarında. İnşallah bunun yayılmasını da ümit edelim. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müşriklere bir avuç toprağı fırlatması efendim Bedir'de olan hadiseler Bedir'den evvel ve sonra olan hadiseler, Bedir'den sonra zuhur eden siyasi sosyolojik gelişmeler göz önünde bulunursa bu ap açık Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizesidir diyerek de anlatılmalı. Sadece savaş olarak bakılmamalı. Eyvallah. Şimdi bu arada tabi münafıkların durumunu Abdullah İbni Übey gibi bir adamın kendisinde liderlik gören, Medine'nin kralı gibi gören bu adamın hiçbir zaman Resullah'a eyvallah ve teslim olarak tabi olmaması ve beraberinde Allah Resulünden uzaklaşmanın getirdiği fitne ve fesat, çünkü fitne, fesat, fıskı fücur Allah ve Resulünden uzaklaşmakla zuhur eder. Zerre kadar terbiyesizlik bile bir adamı velayetten düşürür peygambere karşı yapılırsa. insan bile olsa peygambere karşı, peygamberin hukukuna karşı dil uzatmak adamı öldürür. Manen mahveder. Allah'a dil uzatmanın hükmünden daha ağırdır. Çünkü Allah Resulü Cenab-ı Hakk'ın iffetidir, namusudur o namusa dil uzatan kişi, nasıl ki bana küfrettiğinde bir adama muamelem ayrı, ırzıma namusuma küfrettiğinde daha farklı oluyorsa, Allah Resulü'ne dil uzatmak, işte adamın imanında, İslam'ında siler. Hem de öyle bir siler ki, bir daha doğru dürüz ayar tutmaz. Bilip de sövmenin getirdiği şey, mürtet hükmünde gibidir. Allah muhafaza eylesin işte münafıklık olarak vesaire olarak zuhur eden imansızlığı şekilleridir şimdi münafıkların da ortaya çıkışı hak batıl belli oldu tabi olan olmayan belli oldu neticede ikisinde efendim bir şekilde idare etmeye kalkan iki yüzlü insanlar da zuhur etti Evet, zaten kaldığımız yerde burasıydı. Geçen hafta da anlatmaya çalıştığımız, hatta anlatacağız dediğimiz şeyler var ama dilerseniz yine, ben de çok konuştum. Estağfurullah. Şöyle metne bakalım. Münafıkların halini anlatacaktır. Bu bölümde hazır münafık bahsi açılmışken, münafıkların çeşitlerini, ne tip münafıklar olduğunu da şöyle bir bilgi olarak da bize zannederim eserde geçecektir. Biz oradan devam edelim. Sonradan siz hatırlatırsınız. Geçen hafta söylediğimiz şunu anlatacağız. Şunları şunları da konuşalım dediğimiz meseleleri siz bize hatırlatırsınız inşallah. Buyur Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ettiklerinde orada başlıca Müslüman Araplar, Müşrik Araplar, Ehli Kitap olan Yahudiler ve çok az sayıda da Hristiyan vardı. resul Ekrem Efendimiz'in yerleşmesinden sonra İslamiyet Medine'de daha yaygın bir hale geldi. Medineliler grup halinde Müslüman oldular. Bu arada Peygamber Efendimiz Müslümanları siyasi ve idari bir teşkilata kavuşturdu. İşte bu sırada yeni bir zümre daha ortaya çıktı. Kalben inanmadıkları halde Müslüman gözüken bir grup münafık. Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinden az önce aralarında senelerce süren dahili çarpışma ve kavgalardan bitkin düşen Medine'nin yerli kabileleri Evs ve Hazreç aralarında anlaşarak Abdullah bin Übey bin Selül'ü kendilerine hükümdar yapmaya karar vermişlerdi. İstiyorsanız burada bir dursun. Eyvallah. Çünkü geçen haftadan da biz bunları biraz konuşmuştuk, okumuştuk. Eyvallah. Yani neticede e, Abdullah bin Übey e, denilen bu adam suretindeki mahluk bu hasedini Bir şekilde bu kral seçilmesinin Olmayışını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşhifiyle beraber Efendim hani Çarpışmadan sağlanan rantlar vardır Çarpışmayı Kendisine göre sulhe kavuşturan insanların kazandığı rantlar vardır Rant için yaparlar bunu Biz hallettik demek için Bunun ötesinde Allah Resulü teşrif edince İvassız ve garazsız olarak sulhu ortaya koyunca tabii ki fıtrat buna müsaittir. Hemen dinlisi de dinsizi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i lider olarak bir emir olarak görme temayüdünde oldu. Zaten müminlerin emiriydi ama iman etmeyen insanlar bile böyle bir emniyet karşısında Allah Resulü'nün hükmüne ram oldular. Yani boyun eğdiler, tabi oldular. O kadar haset etti ki bu adam geçen haftalardan hatırlarsınız yani geçen hafta haset etmedi. Evvelden beri etmiş ama neticede devamlı olarak hasetçilerde bulunduğu için kulaklarına kar suyu kaçsın veya başka bir şey akıtılsın. İşte ne, ne oldu? Her fırsatta artık aleni olarak tahkir etmeye başladı. İki cihan serveri Efendimiz fevkalade nazik, zarif ve latif olmaları rahmetelil olmaları, alemin olmaları hasebiyle dertleşir gibi. Yani saat bin Ubadiye mesela, ya saat görüyor musun? Aleni olarak terbiyesizlik de yapıyor bunlar. Yani sözünüz geçiyorsa bu kadar şey yapmasın. Yani neticede bu nedir? Başka bir şey sızlanma, dertlenme değildir. Başına gelecek bela yüzünden, Allah'ın rahmetini bilmeyen, Allah'ın gadabını da bilmez. Allah'ın rahmeti olan, Hazreti Peygamber'i tanımayan kişi, Allah'ın ona nasıl gadab edeceğini de asla bilemez ama Allah'ın rahmeti olan Hazreti fahal Alem rahmeti icabı arkadaşlarına hiç olmazsa durumu bildirerek en azından aleni bir belaya düşer olmasına mani olmak için onlara bilgi verdi onlar da iki cihan serbeli sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi teselli etmek üzere konuştular onlar niye peki teselli ediyorlar onlar Allah'ın rahmeti olan Hazreti Peygamber'i biliyorlar. Kalbi titrediğinde o peygamberin Allah'ın gadabının da nasıl zuhur edeceğini biliyorlar. Gadabından da korkuyorlar. Sadece Abdullah bin Übe'ye gelmez gelirse. Belki Medine bile helak olabilir. Dolayısıyla orada Allah'a niyaz ederken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de gönlünü hoş tutmaya çalışıyorlar. Eyvallah. Siyer-i bu satırlarını böyle okumalarını tavsiye ediyorum kardeşlerime. Evet, istiyorsanız buradan devam edelim. Sonra buradan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Beşir ve Nezir oluşusunda bir söz vermiştik. Onu anlatacaktık. Ne demekti Beşir ve Nezir? Onu da konuşacağız inşallah ama biz metne devam edelim. Eyvallah. Peygamber Efendimiz yoluna devam ederek Sa'd bin Ubabe Hazretleri'nin evine gitti. Üzüntüsünün sebebini anlatınca Sa'd bin Übabe Hazretleri Ya Resulallah sen İbni Übey'in kusurunu affet. Hem onu mazur gör. Sana Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim ki Allah'ın iradesi sana peygamberlik vermek suretiyle tecelli etti. Halbuki şu beldenin halkı İbni Übey'in başına taç giydirmeye, hükümdarlık sarığı sarmaya ve onu kendilerine hükümdar yapmaya hazırlanmıştı. Yüce Allah size ihsan buyurduğu peygamberlikle onların bu tasavvurunu gerçekleştirilemez hale getirince İbni Übey bundan son derece müteessir olmuş ve o gördüğün çirkin hareketi bunun için yapmıştır. Şimdi epeydir söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Yani mevzuyu dağıtmak istemiyorum. İşte. Ama artık hep söyleyeceğim diyorum o kadar çok aralara giriyorum ki anlatmak istemiyorum, girmek istemiyorum bu kadar da okuduk hiç söylemedim şimdi çok artık rahatsız etmeye başladı yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin konuşmalarını dinlerken aktarırken hadi bir derece e, nezaketen şey yapmak istemedik ama artık iki cihan servisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bile bir şey anlatırken ki konuşmaları tercüme ederken yapılan hatalar hakikaten artık yani çok sığ nasıl anlatayım yani lezzet vermiyor kardeşlerim, dinleyenler, kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi şu tabire dikkat çekmek istiyorum. Biz çünkü muhabbet bağında sizlerle beraber muhabbet ettik. Ee, Allah razı olsun. Cenab-ı Hak sizleri iki cehanda aziz eylesin. Hiç layık olmadığımız ve asla da liyakat sahibi olamayacağımız bir şekilde teveccüh gösterdiniz. Güzel bir yolculuğa çıktık. Güzel bir siyer, güzel bir seyir-i içerisindeyiz. Madem böyle, bugün bir şey daha müsaadenizle tedavi etmek, belki şöyle bir masaya yatırmak üzere konuşalım. Yüce Allah, şimdi lisan kültürün bir şeyidir, göstergesidir. Lisanın zenginliği, kelime hazinesi bunların hepsi insanların hem kültür zenginliğini gösterir, kültür zenginliği onların maneviyatını, muhayyele gücünü, hayal gücünü gösterir. Sığ kelimeler kullanmaya alışa alışa belli kelimeler, belli şeyler için kullanıldığında aynı kelimeler aynı ayrı ve aynı şeylerde kullanılmaya ısrarla devam edildiği müddetçe insanların hayal dünyası da, kültür dünyası da, neticede kalbi dünyası da fakirleşir, çoraklaşır, Erozyona tabi olan En verimli toprakların nasıl çorak kaldığını Ve nasıl çok fazla sulandırılmış Toprakların altından Kireçlerin ve tuzların çıkarak Koskoca verimli arazileri Mahvettiğini düşünürsek işi biraz sulandırmamak lazım Biz de yapıyoruz hata ama Hadi konuşma esnaında Belki bunlar mazur görülebilir Fakat istirham ediyorum Metin yazıldığında Metin ortaya konulduğunda Artık belli tabirleri doğru seçmek lazım yüce Allah. Şimdi bunu yolda herhangi bir adam söylese. Yani dağ başında çoban diyeceğim. Dağ başında çobanlık yapan öyle insanlar tanıdım ki arifi billah olanlar da çok irfan sahibi olanlar da vardı. Yine yanlış söylemiş olacağım. Bir çocuk söylese diyeyim. 8-10 yaşında. Yüce Allah böyle yaptı. Bakarsın, gülersin, maşallah dersin. Bir şey okur, alkışlarsın, kafasını okşarsın. Tamamdır. Ama 18, 20, 30 yaşına geldin. Siyer kitapları okudun, ayet okudun, hadis okudun, sohbet dinledin. Yüce Allah. Yüce ne demek yani? Yüce dağ başı dersiniz. Bir yücelikten bahsedersiniz. Allah Teala için hususi kelimeler bulunması lazım. Kafa yormak lazım. icat etmek lazım ya. Yüce Allah. Yüce dağbaşı der gibi. E şimdi biz yani Ulu Allah falan tabiri bile hoca Ulu Ulu Ulu Allah. Ulu. Yani bu bu gibi tabirler artık biraz şey yapmak lazım. İnsanlar anlasın diye biz bazı hoca efendiler falan dua yapıyorlar. Ey böyle şey yapan yüce Allah. Ey falan filan şeyi şöyle hakikaten kara ak Karanlık gecede kara taşın üzerinde, kara kaçtı karıncanın, kara bacaklı çeyin üzerinde hep alıp Tamam bu söyle bir kere söyledin. Aynı şekilde. Her hatim duasında kullanmak zaten bir kabahat Bu kabahtır. İki Cihan Server Efendimizin sünnet olan duaları zaten onlar şifredir. Femi saadetten, Femi Resulullah'tan çıkan o pak, münevver, o kutlu sözler bir şekilde üzerine tefekküre vesile olması için tekrarlanabilir. Ama bir metin yaz, ondan sonra da yüce Allah, ey ulu Allah falan gibi bir de böyle içi giderek ulu Allah falan yaparak lüzumsuz, suni, sulandırılmış bir tarza girmek çok yanlıştır. Çocuk yaparsa bunu ne güzel dua etti. Maşallah evladın dersin. ileriye havale edersin işi. Kemale erişine bir zemin hazırlarsın. Fakat istirham ediyorum, ilmi donanıma sahip olan, az çok şöyle meclis gören insanların lütfen doğru kelimelerle kitaplarına, neşiyatına, sözlerine, bunlarına aksettirerek konuşmalarını, metinlerini hazırlasınlar ve istirham ediyorum, eğer hiç bulamıyorlarsa, gerekirse makbul ve meşru çerçeve içerisinde icat etsinler. O varidatı Artık ortaya çıkarsınlar. Arz edebiliyor muyum efendim? Şimdi burada da o Allahu Kerim falan denilen sözü Arapçadan çevirirken yüce Allah sana bunu verdi. Yani yüce Allah sana bunu verdi değil. Cenab-ı Hak sizi, sizi keremiyle peygamber olarak başımıza tac eyledi falan gibi bir sözle konuşmak lazım. Hiç sahabinin peygambere konuşmasının sıcaklığını alabiliyor musunuz metinde? Yani bir şöyle uzaktan bakan acaba hangisi peygamber diyecek hale geliyor. Bir de yüce Allah falan. Yani lütfen istirham ediyorum. Halk anlayacak diye biz böyle dua ediyoruz yani Hoca de sesleniyorum. Halkın da, hakkın da bu kadar sığlaştırılmaya hakkı yoktur. Bedir gazasından sonraki durum ve hatta özelde de münafıklarla ilgili, münafıkların ortaya çıkışıyla ilgili durum ilk bölümde mevzumuzdu. Sonrasında siz bir de tahsih yaptınız, mevzunun altını çizdiniz abi. Evet şu Yüce Allah meselesi Eyvallah. yani. Yüce Allah, Ulu Mevla. Yani Ulu Mevla diyen sen Ulu, tabii affedersin yani sen Ulu yani, ululacak bir şey. Yani, yani bir kere çağrışı mı hiç kulağa da güzel gelmiyor ki yani yüce yüce Allah. Yani sultan, burhan, hannan, mennan, sübhanallah dediğin zaman aa onlar ne mi diyecek cemaat? Yani niye Allah'ın zikrini tespihatıyla, kendi isimleriyle azimüşşan sıfatıyla, esmaıyla, tecelliyatıyla, celaliyle, cemaliyle kuluna Efendim ikram eden, ihsan eden sultan, hannan Allah hak celle ve ala hazretleri dediğiniz zaman çok mu abes oluyor? İnsanlar kendilerince kullandığı hani büyük Allah demek gibi bir şey. Büyük Allah. Yani küçük Allah da mı var? Ulu olmuyor. Yani tuhaf bir şey. Tuhaf bir şey. Şimdi nasıl anlatayım? Yani sözdeki zevksizliği bile anlatırken artık problem çekiyoruz. Neden? Zevk efendim o lezzet o kadar kaybolmuş ki yahu bana bu tatsız geliyor deyince niye tatsız geliyor diye soranlar bile var. Yani tuhaf. Bu popüler kültürün her şeyi tüketmesiyle de alakalı bir şey. Bu az bilmekle alakalı bir şey değil. Affedersiniz tırnak içerisinde çok bilmekle alakalı bir şey. burada adama yemeğin lezzeti sorulmazmış. Obur yer çünkü. Obur onun tuzunu, bilinenmesi şuna bak. O tıkmak içinde, tıkınır. Bir obur vardı bir de yemeği seven var. Arada fark vardır. Yemeğin lezzetini alan vardır. Yani o bile kendi arasında farkıdır. Şimdi obur bir şey var. Ortam var. Ne yediğini, ne içtiğini, ne konuştuğunu, ne dinlediğini bilemeyecek, zevk olarak birbirinden ayıramayacak bir şey var. Olmaz. Çıkmıyor da zaten. Şimdi dediğim gibi... Saat bin efendim e, Ubade radıyallahu anh'in iki cihan server efendimizin konuşma şekline bakın. Metin olarak çok zayıf. Yani böyle söylemesin, düşünülemez biraz sahabe-i kiramın. Anlatabiliyor muyum? Yani suni oluyor. Ne, minnet anlasın. Hayır efendim. İnsanımız çok iyi anlar. Anlamaz anlamaz diyorlar. Bu insanlar insanlar Efendim başkalarının yaptığı filmleri bilmemedir. Çok ince detayları bile alıyor. İsterse ilkokul tahsili olsun, isterse hiçbir efendim kültür olmasın. Oturuyor seyrediyor. Aa diyor bak burada böyle dedi hiç adam ona böyle dedi diyor falan. Anlıyor. Siz güzel olarak anlattığınızda gerekirse bir tane kelimeyi anlatmak için bir film yapacaksınız. Bir tane kelimeyi insanlar kavrasın diye bir kitap yazacaksınız. Subhanallah demeyi fark etsin diye bir kitap yazacaksınız. Allah'ı tenzih ederim, tesbih ederimin içerisindeki o subhanı siz öyle bir anlatacaksınız ki Subhanallah ortak bir lisanımız olacak. Ortak bir anlatımı çektiğimiz olacak. Anlamıyor diye yüce, ondan sonra daha büyük, geniş falan gibi tuhaf tabirlere biz bekleyelim, bunlar da olacaktır. En kuvvetli pazılı peygamber falan diyen insanlar bile türüyecektir. Yani bu, bu tuhaf bir şeydir yani. Böyle ben de yol açmış olmayayım. Şimdi efendime söyleyeyim. Fakat bu, bu hususta da e, tenkidimizi yapalım. Madem muhabbet bu artık belli bir yaşa belli bir 70 küsür program oldu. Eyvallah. Artık yani bunları da rahatlıkla konuşalım. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz de şunu biliyorlar ki biz burada herhangi bir tenkit yaptığımızda ki bu tasih kasıtlıdır asla ve asla bu sahada hizmet eden insanları yermek için değil biz tam tersine münafıkların konuşulduğu bir bahiste münafıklık yapmamak üzere gayet samimi gayet efendim e, yapıcı bir tenkitle katkı sağlamak istiyoruz yoksa bu eserleri vücuda getiren abilerimizin, hocalarımızın attığı tırnak bile olamayız. Fakat bu işi zevkli yapılmak hususunda da bu yazarlarımız, bu çizerlerimiz, bu hocalarımız halkımızdan böyle bir istek var diyerek belki bize beyan ettikleri şeyi daha güzel, daha rahat bir dille anlatma yolunu tercih etsinler diye efkar umuminin bir baskısı olarak kabul etsinler bir alimin tenkitçi olarak değil bir dinleyicinin bir baskısı, bir efendim ihyazı ve bir serzenişi olarak lütfen bu sözlerimi alsınlar. Onun haricinde yoksa falancı filancı tenkit derdinde değiliz. Evet. evet. Ee, münafıklar bahsine devam mı edelim abi yoksa beşir ve nezir mevzu vardı. Hadi münafıklar bahsine devam edelim. Eyvallah. Çünkü öteki türlü hiç yine müfredatı işleyemeyeceğiz. Münafıkların reisliğini Abdullah bin Übey bin Selül yapıyordu. Etrafında birçok avanesi vardı. Bunun yanında akrabalık ve müttefiklik gibi sebeplerden dolayı körü körüne bunlara uyan sıradan birçok kimse de vardı. Sayılara hakkında elbette kesin bir rakam söylemek mümkün değildir. Ancak uhu tarbi sırasında Abdullah bin Übey'e uyarak ayrılanların sayısı 300 kadardı. Yani bin kişilik İslam ordusunun üçte biri kadar. Bu elbette küçümsenecek bir rakam değildi ve Medine siyasi hayatında ağırlıkları bulunduğunu açıkça ortaya koymaktaydı. İslam ordusu bin kişilik İslam ordusunun üçte biri münafık değildir. Yani bu teknik mantık hatasıdır. Diyeceksiniz yani hocam şimdi az evvel dedin üstü ama yok işte zaten insan bir yerde sürçüyorsa o, o, o andaki o eşref saatine denk gelmediğin en güzel şeyi bu peş peşe yapılır hatalar Yüce Allah dersen aşağısını da karıştırırsın İslam ordusunun 3'te biri münafıktır tabir oldu mu böyle bir tabir İslam ordusu 700 kişiydi bitti Bitti daha bunu ne İslam ordusunun şeyi 700 kişiydi İslam ordusuna girmek isteyen münafıkların sayısı 300'dü bitti bu kadar e bu kadar önemli, e çok önemli. Ne demek yani İslam ordusunun üçte biri münafık ne demek? Böyle bir tabir olabilir mi? Yani bunu herhangi bir millet için diyebilir misin sen? Milletimizin şu kadarı şey demek ki Türk milletinin şu kadarı şu kadar diyebilir misin? Bu selaheti kim verir sana? Ayrı bir millet o. İslam ordusu 700 kişiydi. Bunlara katılmak isteyen, bunlardan gözükmek isteyen münafıkların sayısının 300 olduğunu düşünürsek. İslam ordusunun, e, İslam ordusuna tekabül eden nispet olarak büyük bir rakamdır bu. 700'e karşılık 300 az bir rakam değildir. Neredeyse karşı cephede savaşan düşman adedi kadardır gibi bir ifade çok daha mantıklıdır. Mantık olarak düşün, bırakın imani, itikadi söz şeyini, söz mantıklı olması lazım. Mantıksız bir söz. İslam ordusunun üçte biri münafıktı. Allah Allah ve Fesübhanallah. Evet. Ve aman ya Resulallah da diyelim de bari birazcık gaygin ortamı yumuşatalım. Evet. resul Ekrem Efendimiz Bedir Harbi'nden muzaffer olarak Medine'ye dönünce İslam dini fazlasıyla kuvvet buldu. Düşmanların gözü ise yıldı. Bunun üzerine Medine'deki bir kısım Yahudi Tevrat'ta sıfatlarını bulduğumuz zat budur. Artık bundan sonra ona karşı durulmaz. Hep o galip gelir diyerek iman ettiler. Bazıları ise zahiren Müslüman oldu. Böylece Yahudilerden de münafıklar türedi. Yahudi münafıklarının çoğu Yahudi alimlerindendi. Şeytani bir zekaya sahiptiler. Diğerlerine nispetle de daha dessas ve hilekar idiler. Bunlar İslam'ı küçük düşürmek, Müslümanların morallerini bozmak, müşriklerin ihtida etmelerine mani olmak için gayret gösteriyorlardı. Peygamber Efendimiz'i meşgul etmek, akıllarınca müşkil duruma düşürmek, sıkıntıya sokmak maksadıyla birçok karışık ve dolaşık soru sorarlardı. Bedevi diye adlandırılan çöl Arapları arasında da münafıkların bulunduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yani bir kısım münafıklar var, bunu liderlik kendilerine gelmediği için yapan soy sop olarak önde giden Arapların seçkinli sayılar fakat liderlik hasetlik durumundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tabi olmayanlar bir kısmı savaşın neticesinde hani bükemediğim bileği öp tarzında İslam olmak mecburiyetini hissedenler olduğu gibi şimdi biz bükemedik öperim ama Asla bunu biz eyvallah teminim Biz zayıfanı da yıkarız diyen münafıklar var Bir kısmı da Arapların içerisindeki O hasettikleri Lider olamadık diye değil Onların da Yahudi hasetliği var Yahudiliğinin ıkçılığı var Dolayısıyla biz Araba tabi olmayız diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hazır böyle münafıklar da Varken onların da rüzgarını Efendim bir şekilde arkalarına alıp onları da bir destek olarak kabul edip onlara adeta ilmi yardımda bulunan münafıklar var. İlmi yardımda bulunan münafıklar. Bunlar da Yahudiler. Biliyorlar birçok mevzuda kendine ait görgüleri var. Bütün şeytaniliklerini efendim fikri olarak da şey yapıyorlar. Bir de hiç ne efendim şöyle bir durum olmuş böyle bir hal olmuş hiç buna bakmaksızın sırf Yahudi alimlerinin akrabası diye biz de size uyduk diye vasıfsız en kötü vasıfları da münafık olan cahiller var aynı şekilde de Arap kabilesinin içerisinde de ya bizim akrabamız nereye gidiyor soruydu ben anlamam bırak ya işte bizim yerimize de at derler yani bizim yerimize de şey yap sen konuş abi sen bizim şu, abi büyümüşsün tavrında böyle güya yalakalıkla e, çok fazla e, şey ırkçılık yapan tipler bunlar da vasıfsız yani ne itikatları var ne hasetten anlarlar ne bilinmeden anlarlar obur misali yani böyle hiçbir şey yok sadece akraba kalabalığa uyan tipler var bu ne yanda cahillikleriyle dışarılarda olup tamamen kendi dünyalarında yaşayan e, bedevi diyeceğiz ama tam yani bedevinin karşılığı da değil yabani yabani Araplar var bunlar da zaten öyle cahillerdir ki peygamber gelmiş gitmiş şöyle bir şey var vesaire var hiç bunları şey yapmazlar sadece riske atmamak için sürülerini obalarını efendim aşiretlerini öyle dışarıda şimdilik bırak herkesi idaret ayağına derler ya o ayakta bulunan insanlar nedir bunlarda hani siyasi partilere bilinen falan bakmaz da Sadece ben işte şunu verene bu, bu kadar binlerle verene bu kadar mazot verene bırak bedeyim gideyim. Nasıl olsa bende ne bozulur bu iş ne düzelir diyen vasıfsız bazı cahil tipler var. İşte bunlar da o münafıklar. bedevi bedevi minafıklar da bunlar. Yani kabaca bendeniz anlatıyorum ama şimdi şu saatte arabada gidenler uykusu gelenler biraz daha böyle küçük lokma yapmaya çalışıyorum. Sürçili sen yapıyorsam anlatırken. E, hafiflik gösteriyorsam lütfen kusurumuza bakmasınlar. Evet. Estenzubillah çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden bir takım münafıklar vardır ki onlar nifak üzerinde idman yapmışlardır. Sen bunları bilmezsin. Onları biz biliriz. Evet. Yani bunların hep işi aman idare edelim. Aman şeyi yok. Bunlar hep potansiyel olarak düşmandır. Yani e, bu, çünkü onlara güvenerek bir şey yapamazsın. Onlara mal emanet edemezsin. Onlara güvenerek arkanı döremezsin. E, neticede münafık işte. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bütün bu münafıkların içtimai seviyeleri, yaşayışları farklı. Hatta ırken ayrı olmalarına rağmen aynı vasıfları taşıyorlardı. He, bu çok önemli. Şimdi bu kadar çeşit münafık çeşidi var değil mi? Yahudilerden var, onların aileleri var. İşte haset eden Arap kabilelerinden var, onların akrabaları var. Bedevi olanı var vesairesi var değil mi? Bunlar ırk olarak ayrılıyor, kayım olarak ayrılıyor. Sosyal standartları ayrılıyor. Fakat nasıl bir şeyse münafıklık, münafıklık illeti geldiği zaman vasıfları hep aynı. Konuşma şekilleri hep aynı. Hz. Fahri Alem'den bahsetme şekilleri aynı. asabı görüş şekilleri aynı. Koku ayıp aynı. Şöyle düşünelim. Bir kişi nasıl mümin olduğunda ister ümmi olsun, ister zengin olsun, ister hacı olsun, ister hanım olsun, ister falanca soydan olsun, ister falanca ırktan olsun. Nasıl mümin olup kemali iman ile kalbinde onu hissederse nasıl hepsi birbirine benziyor? Nasıl aynı benim gibi diyorsun. Aynı yerde ağlıyorsun. Aynı yerde gülüyorsun. Mümin vasfı hepsinde aynı oluyor. Allah imanı giydiriyor. Allah muhafaza. Allah böyle imanı giydirdiği gibi münafık şekilde de adımı çırçıplak üryan bırakır. Bir nifak elbisesi giydirir. Nifakları bu şekilde. Ey Habibim senin bildiklerin de var. Bir de şu an seni haberdar etmediklerimiz de var. Biz onları da biliyoruz diyerek Risalet Penahi Efendimize e, ayeti indiren, inzal eden Cenab-ı Hak bunu beyan ettikten sonra yazarın çok güzel bir sözü var. Münafıkların hepsinin tavrı, huyu, ayet okunduğunda, hadis-i şerif söylendiğinde, müminler arasında bir üzüntü, bir sevinç suhur ettiğinde, takındıkları tepkiler hepsinin aynı. Anlaşmış gibi, aynı ortamda büyümeseler. Aynı ırktan gelmeseler bile. Fe Subhanallah diyelim bile çok önemli bir mesele. Eyvallah. Hani bugün de hemen tanıyoruz ya onları. Bakıyorsun aynı tavır. Hiç fark etmez. Ha, peygamberden bahsediş şekli. Bir şeyi aktarma şekli. Bir haberi okuyuş şekli. Bir haberi getiriş şekli. Üslubu, tavrı, bakışları, seçtiği kelimeler. Hatta mimikleri bile belli insanların... Ayrı ayrı ırktan, ayrı ayrı görüşlerden gelmesine rağmen aynı özelliği göstermesi gibi. Birinci vasıfları kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylemekti. Yani içten inanmadıkları halde inanmış gibi görünmeleriydi. Ne demek efendim bizler de Müslümanız. Yani bizler de dini bütün insanlarız. Baktın da Allah'a sen şüphe edersin. Ya bu adam bizi nifaka düşen adam bu değil mi dersin? ...öyle namussuz bir insan... ...ama bakarsın ki konuşma şey... ...ne demek efendim... ...biz de Müslümanız... ...işte benim dedem de şeydi... ...ben hatta bir keresinde kazan iki sayfa Kur'an'da okudum... ...biz her bayram namaza giderdi falan tipler vardır ya... ...adam öyle bir anlatır ki... ...ağzında söylediği şey... ...sana şirin gözükmek sendenmiş gibi gözüken sözlerdir... ...kokusunu tanıyan anlar ama... ...yani... Biraz imanın kokusuna, münafıklığın değil, imanın kokusunu anlayan insan bu, bu o tadı vermiyor der. Doğru bir tatdır o. Mümin ferasetli olması lazımdır. Ve bunlar kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylerler. İnanamazsın. Bir gidersin falanca pirin amma merasimine gidersin. Ayet, hadis vesaire ohu dindarlık Allah, peygamber ohu bakarsın ki hiç Duymadığın insandan şey yaparsın. E ne oluyor? Kalbinde olmayan şeyi söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Ya. Evet. Böyle görünerek Müslümanlar arasına sokuluyorlar. Onlarla düşüp kalkıyorlar. Sureti haktan görünerek onları şüpheye düşürecek şeyler soruyorlardı. Böylece Müslümanların birbirlerine karşı olan itimatlarını sarsmak, aralarını açmak, Onları birbirine düşürmek suretiyle zafa uğratmak gayesini gidiyorlardı. Evet. Bütün maksat ve gayeleri Müslümanlar arasına fesat ve tefrikaya götürecek fikirler atmak, Peygamber Efendimizi yalanda olan ve binbir türlü iftirayla Müslümanlar nazarında küçük düşürmekti. Bu çünkü affedersiniz. Dışarıdan olan bir insan, dışarıdan olduğu, aleni olan bir insan bunu yaptığında gardını alırsın. Hemen ne yaparsın? Ya bak bu bizi küçük düşürmeye çalışıyor. Biz de şunu iki cevap verelim dersin. Ama sendenmiş gibi gözüken bir insan kalkıp da Hazreti Peygamber Efendimiz'den bahsediyor gözükünce gaydi ihtiyacı yani dur bakalım neler söylüyor dersin o arada yutarsın işte abi. Münafıkların özelliği o. Bu menhus emellerinin gerçekleşmesi için her türlü yola başvuruyorlar. Her şeyi mübah sayıyorlardı. Bu uğurda tevessül etmeyecekleri adilik ve sahtekarlık yoktu. Resul-i Ekrem Efendimizin bunlara karşı takındığı tavır ve takip ettiği siyaset ise oldukça düşündürücü ve ibretlidir. Evet. ...son olarak cümlemiz Peygamber Efendimiz'in tavrı ve takip ettiği siyasetin düşündürücü ve ibretli olduğu şeklindeydi. O her hususta öyle de münafıklar hakkında. Eyvallah. Şimdi e, tabii... ...yani bugün çarşı böyle açıldı, pazar böyle açıldı. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in münafıklara karşı takındığı tavır... ...ibret verici, düşündürücüdür. Halbuki biz münafıkların reisi öldüğü zaman iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cenaze namazını bile kılmak üzere hareket ettiğinde Allah Teala kılmamam hususunda bir emir vermediği için gidiyorum demesinden anlaşılıyor ki Allah Resulü'nün müminlere de, münafıklara da müşriklere de, hayvanata da, nebataata da bütün mevcudata da Yaptığı muamele, tavır, hal, harekat ve sekenat ancak ve ancak kendi ifadesiyle nefsim yedi kudretinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki diyerek beyan etmesinden anlaşılıyor ki kendiliğinden yaptığı hal ve harekat değildir. Yahudilere muamelesi de Allah Teala'nın gösterdiği tavır sekinet üzeredir. Bunu düşünmek lazım mesela. Evet. İslam kalesini içten sarsmak sinsi gayesine matuf faaliyetleri Peygamber Efendimize birçok defa intikal etmiştir. Peygamber Efendimiz derhal harekete geçip bu tür faaliyetlerde bulunanları huzuruna celbederek sorguya çekiyordu. Fakat onlar her defasında hiçbir zararlı faaliyette bulunmadıklarını, suçsuz olduklarını söylüyorlardı. Arkasından da kelime-i şehadet getirerek mümin ve Müslüman olduklarını tekrarlıyordu. Nitekim Abdullah bin Übey'in Medine'ye varırsak en şerefli ve kuvvetli olan, en zelil ve güçsüz olanı oradan sürüp çıkaracaktır sözünü Hazreti Zeyd bin Erkam Peygamber Efendimiz'e nakledince Efendimiz İbni Übey'i huzuruna çağırmış ve bana haber verilen sözleri sen mi söyledin diye sormuştu. Abdullah bin Übey'in cevabı aynen şu olmuştu. Hayır, sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben o sözlerin hiçbirini söylemedim. Zeyd muhakkak yalancıdır. Eyvah eyvah. Kur'an-ı Kerim münafıkların bu tarz davranışlarına şu ayetiyle işaret eder. Heh, şimdi geldik tam hadisenin o hani münafıklık elbisesini giydirmesi. Münafıklık zincirlerine bir insanın Allah muhafaza vurulması ve bu zincirlerle ebedi hapishaneyi boylaması meselesine ruju etse hatasını kabul etse yine münafıklıktan kurtulacak. Yaptığı münafıklık olsa da yani Medine'ye gelmeden evvelki söylediği söz münafıklık münafıklık fakat Medine'ye geldikten sonra huzura çıktığında o sözü ikrar edip de ben bu sözü söylemiştim dese münafık elbisesini ebediyen giymekten belki kurtulacak. Fakat Allah'a yemin etmekten ve Resulü Ekrem Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ve çipakine baka baka yalan söylemesinden dolayı Artık münafıklıkla onlar bir anılır hale geldiler. Ben deniz tam ifade edemedim belki ama münafıklığın esas şey noktası budur. Bir insan bir kimse hakkında konuşabilir. Ya seviyormuş gibi gözükür de sevmeyebilir. Ama bir gün ya ben senin hakkında böyle böyle dedim. Benim bu şekilde sözüm var. Ne yapayım? Ben seni sevemedim veya ben senin hakkında böyle konuştum dese o kişi hala münafık değildir Münafıklık alameti olan bir fiili işlemiştir fakat münafıklıktan kurtulmuştur bu beyanıyla. Fakat sözüne müracaat edildiğinde aleni olarak söylediği sözleri inkar edecek şekilde ve Allah'ı hatta davet ederek şahit tutarak söylemesi işte tam münafın tarifi olmuş oluyor. Ve bakın Allah Resulüne Allah'a ve Resulüne bu şekilde yalan söyleyen insanlar muhakkak müminlere münafıklık damgasını muhakkak münafıklara ikiyüzlülük damgasını vurmaya kalkıyorlar. Bu da münafıkların en önemli alameti farikalarıdır. İnanmış müminleri kötü göstermekle başlar. Bunların fitneciliği. İnanmış müminlere leke atmakla başlar. Halis halis ve muhris insanları ifad etmesiyle başlar. Allah'a ve Resulüne karşı muhabbet olmayışı, onları bu şekilde düşmeye, düşerken de en belirgin vasıfları Allah'a ve Resulüne direkt olarak sövmekten e, korktuklarından dolayı, ancak avanelerinin yanında bunu yaptıklarından dolayı şunu yaparlar, Allah'ı ve Resulü seven insanlara hakaret ederler. Buradan başlarlar. Anlatabiliyor muyum? Saf olan, saf derken temiz, pak, arınmış, kamil iman sahibi olan değil. Kendisi gibi karşındakini saf zanneden müminler de böyle bir müminin tenkidinde Aa, bunu da mı yaptı derler, münafıklara tabi olurlar. İşte bizi yıkan da budur. Bütün İslam tarihinde ve günümüzde bizi mahveden budur. Münafıklar da yıkamaz İslam'ı. Münafıklar da yıkamaz İslam cemaatini. Güzel, nurlu, efendim halakaları bozamazlar, muktedir değillerdir. Fakat farkında olmadan münafıklara rağbet eden, iltifat eden, zavallı, saf, temiz kalpli Müslümanlar, onları ne niyette tenkit ettiklerini bilmedikleri için bu tuzağa düşerler. Ve onlar ediyle parçalanma zuhur eder. Evet. Estaizu billah. münafıklar sana geldikleri zaman şehadet ederiz ki sen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 köprü olarak kullanacakları, yalan aktarmak üzere inşa edecekleri, hakikati ayırıyor, Hz. Allah. Böyle böyle derler sana, sen muhakkak ki Allah'ın Resulüsün diye şehadet ederiz derler. Evet, sen hakikaten de Allah'ın Resulüsün, fakat münafıklar yalancıdır diyor Cenab-ı Hak. Münafıkun Suresini inşallah kardeşlerimiz, ilk ayetlerini e, okuyarak, daha iyi durumu görsünler tefsirlerden. Biz şimdi devam edelim. Onlar suçlarını inkar ederken inen vahiy bu suçları işlediklerini ve yalan söyleyerek bu suçlarını inkar etme yoluna gittiklerini Peygamber Efendimiz'e bildiriyordu. Buna rağmen resul Ekrem Efendimiz onlara karşı sabır, müsamaha ve af ile mukabele ediyordu. Daha önce de bahsedildiği gibi Peygamber Efendimiz Abdullah bin Übey ile birlikte oturan bir kısım kimseye Kur'an-ı Kerim'den bir parça okuyup onlara nasihat edince, Abdullah bin Übey buna dayanamamış ve sen bunları git sana gelenlere anlat, bizi rahatsız etme demişti. Peygamber Efendimiz bu sözlerden fazlasıyla rahatsız olmuştu. Hani günümüzde de var ya, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bana ne ben zaten iyi adamım diyen tipler var ya, Demek ki soydan gelmese bile hal olarak tavır olarak Abdullah İbni Übey gibi münafıkların sözleri bunlar. Evet. Halbuki bir mümin Elhamdülillahi Rabbil Alemin sözünü binlerce kere okusa, milyonlarca kere söylese bilmem kaç bin milyar kere tesbihini etse okusa yine bir kişi Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince ha biz bunları biliyoruz git başkasına söyle diyemez. Aynı zevkle dinler. Hoş, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönüdür bu. Lezzet alana. Ama işte lezzetten mahrum olan münafıklar için sen bunları bize anlatma. Mesela bir tanesi öyle dedi ben rastladığımda. Bana dedi bu ayetleri falan okumayın dedi. Bunu ben zaten iyi bir insanım böyle bunu. ne okuyayım falan dedi. Ben Allah'a hamd edileceğini falan biliyorum. Başka var mı falan? Böyle tipler var. Bunlar maalesef münafıklar güruhundan e, olmuşlardır. Allah onları da, bizleri de, en başta bizim kendi nifakımızda Cenab-ı Hak inşallah e, ıslah eylesin. Amin. E, biz müminleri iyi hale, hallerimizi iyi hale tahvil eylesin. Amin. Evet. Peygamber Efendimiz bu sözlerden fazlasıyla rahatsız olmuştu. Bu durumu ziyaretine gittiği Sa'd bin Übabe Hazretlerine anlatmış. Hazreti Sa'd da, Ya Resulallah sen onun kusurunu affet deyince, Peygamber Efendimiz de affetmişti. Evet. Münafıklar zümresinin belli başlı basıflarından biri de Müslümanlara rast geldikleri zaman riyakarlık ederek ve yaltaklanarak iman ettik demeleri, şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zamansa emin olun ki biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay edicileriz demeleriydi. Yaptıkları bu iki yüzlülük ve ahlaksız davranışlarıyla iftihar ederlerdi. Bu vasıflarını apaçık gösteren bir misali, bizzat reisleri olan Abdullah bin Übey göstermiştir. Bir gün avanesiyle sokağa çıkmışlardı. Asalb kiramdan birkaç kişinin karşıdan geldiğini görünce İbn Übey, "Bakınız, ben bu gelenleri başınızdan nasıl savacağım" der. Yaklaştıkları zaman da Hazreti Ebubekir'in elini tutar, "Merhaba, beni tamim efendisi." Resulullah'ın mağara arkadaşı olan nefs ve malını Resulullah uğrunda seve seve sarf etmiş bulunan Sıddık der, sonra da Hazreti Ömer'in elini tutar, ''Merhaba beni Adi Efendisi, dininde kuvvetli, nefs ve malını Resulullah uğrunda esirgememiş bulunan Hazreti Faruk der, Hazreti Ali bu riyakarlığa dayanamayıp, ''Abdullah, Allah'tan kork, münafıklık etme, çünkü'' Münafıklar Allah'ın en şerir mahluklarıdır diye konuşurdu. Evet. Bunun üzerine İbni Übey, ey Ebul Hasan benim hakkımda böyle mi söylüyorsun? Vallahi bizim imanımız sizin imanınız gibi ve bizim tasdikimiz sizin tasdikiniz gibidir deyip ayrılır. Sonra da Abdullah bin Übey arkadaşlarına dönerek gördünüz mü nasıl yaptım? İşte siz de bunları görünce benim gibi yapınız der. Bir rivayete göre Bakara suresinde... Tabii bu bir müeyyide olmadığı için böyle. Yani e, iddia bile etseler neticede iddia ettikleri bildikleri halde münafıklara karşı aleni bir şey yapmaktan men edildiklerinden dolayı sözle ikaz ediyorlar. Yapma münafıklık. Aa, vallahi biz münafıklık yapmıyoruz. İmanın aynı sizin gibiyiz deyince... Artık bunun ötesinde bir şey yapamayacak durumdalar. Neden? Çünkü böyle yapanlara şöyle muamele edin diye bir muameleyi bir müeyyideyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylememiş. E tabii en son gelecekler nokta budur diyor Abdullah İbnü Bey. Artık sözle bile bize münafık teserler bile biz yemin ederiz. Yemin ettikten sonra herhangi bir müeyyide de olmadığı için sıvışırız şeklinde etrafına da gösteriyor. Yani münafık olduğumuzu bildikleri halde ellerini kollarını biz bağlarız diye gidiyor. Fakat bu da çok sürmeyecektir. Bir rivayete göre Bakara suresinin 14. ayeti bu hadise üzerine nazil olmuştur. Münafıklar Müslümanların ibadetlerine ve dini hayatlarına ait bütün hususlara zahiren iştirak ederlerdi. Fakat el altından da entrika çevirmeye çalışırlardı. Dikkati çeken bir husustur ki bu zümre küfrün icabı olan şeyleri göstermemeye gayret ederler ve zahirde Müslüman göründüklerinden, İslam cemaatinden tard olunmazlardı. Bu sebeple kafir ve müşriklerden ziyade bu dahili düşmanlara karşı İslam'ın tesanüt ve umumi emniyetini muhafaza çok daha mühimdi. Çünkü dahili düşmanın zararı daha şiddetli olur. Zira... İçteki düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır, hariçteki düşmansa aksine tesanüt ve selabeti artırır. Evet bunlar başka eserlerden de aktarılan, devşirilen şeylerdir. Yani ne yaparlar? Mesela Ramazan orucu tutuyoruz, onlar da biz iftar yemeği veriyoruz, onlar da verirler. Birisi öldü, e, mecburen imamın önüne gidiyor, yapacak bir şey yok, cenaze namazına iştirak ederler. İşte cuma Cuma günü aleni olarak falanca filanca eğlence tertip etmezler göze batmayacak bir şekilde hareket ederler. Kendi aralarında oturduklarında, müminlerle, Müslümanlarla, kendi kendi yaptıkları iş toplantılarında Müslümanlarla oturan insanlarla bile sakın teşhiki mesela yapmayın diyecek şekilde efendim göstermelik açtıkları e, vesaire yaptıkları ortamlarda, panayırlarda, düğün dernek gibi yerlerde bile bakalım hangileri inanmış mümin Diyecek şekliyle ne yaparlar Bir şekilde müdahalede Bulunurlar onlardan gibi Gözükürler fakat asla onlar gibi Olmazlar dertleri de içeride kalmak yani içeride kalmak derken Dışlanmadan Bir şekilde Orayı mesken edinip Daha sonra Aleyhte hareketlerine O cemiyeti de o takındıkları tavrıda kullanmak dertlerindedir Allah muhafaza eylesin Savaş istenmez ama işte çetin bir bela, çetin bir musibet, bir savaş esnasında münafıklar durumunu daha belirgin bir şekilde göstermek mecburiyetinde kalırlar. Uhud'da olduğu gibi. O şekilde ayıklanır. Bazen bir pisliği temizlemek için, aynı demirin üzerindeki pası temizlemek gibi ateşe tutulur. Bazen savaş ateşi, cihat ateşi, o aradaki münafıkların temizlenmesine sebebiyet verir. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri e, nifaktan muhafaza eylesin, münafıkların şerlerinden de muhafaza eylesin. Kendi içimizde, nefsimizde, cemiyetimizde olan nifakları ve münafıkları savaş olmaksızın, kan dökülmeksizin, çetin imtihanlara maruz kalmaksızın, ayıklamayı veya islah etmeyi de Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Evet. Bu sebeple Kur'an-ı Şan, münafıklar üzerinde çokça durmuştur. Mümin ve Müslümanların onlara karşı daima uyanık bulunmaları ve onların oyunlarına gelmemeleri hususlar, hususunda birçok ikaz yapmıştır. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle Resul-i Ekrem Efendimiz onları tanıyor ve bazı sahabelere de bildiriyordu. Fakat umuma açıklanamıyordu. Kabahatlerini de açıktan açığa yüzlerine vurmuyordu. Evet. İslam'ın ve Müslümanların menfaatine bu daha uygundu. Ayrıca Peygamberimizin bu tarz davranmasında göz önünde bulundurduğu mühim bir husus daha vardı. O da onların işledikleri kötülüklerden, fesat ve nifak hareketlerinden tedricen vazgeçmeleri ihtimaliydi. Evet. Evet. Çünkü bazen kötülük açığa vurulmazsa zamanla ortadan kalkması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına sebep olur. Evet, durumun, ahvalin gerektirdiği şek şekliyle bunlar alınacak tedbirlerdir. Muhakkak surette hastalığın cinsine göre, Efendim çıkan fitnenin şekline göre, fitnecilerin durumuna göre bu taktikler, bu teşhis ve tedaviler tatbik edilmeli. Fazla evet. tehli oldu galiba ama neyse. Evet. Bütün bu sebeplerden Peygamber Efendimiz Kur'an'ın bu hususta ortaya koyduğu münafıkları açığa vurmayıp onlara dünyada Müslümanlar gibi muamelede bulunup İslam cemaati haricinde tutulmamasına... Şu hususları da göz önünde bulundurmuş olduğu söylenebilir. İslam muhitinde ve İslami hükümler altında büyüyecek olan evlatlarından ciddi müminlerin yetişmesine imkan bırakmak, onları kalben inanmadıkları ilahi hükümleri zahiren yaşamak suretiyle duydukları manevi sıkıntıyla baş başa bırakmak ve bundan pişman olup halis müminlerin safına geçmelerini temin edebilmek. Evet. İstiyorsanız burada e, galiba programın akışı e, bize bu kadar konuşmaya müsaade etti. Eyvallah. Cenab-ı Hak inşallah demin de e, duamızı, niyazımızı yaptık ama bir defa daha bu mübarek gün neticesinde, nihayetinde e, duamızı yapmış olalım. Cenab-ı Hak bizleri maddi ve manevi nifaktan, kendimizi de münafık gibi olmaktan ve münafıkların şerrinden inşallah muhafaza ediliriz. Amin. Yani.